İşte onların barınağı cehennemdir. Onlar oradan kaçıp kurtulacak bir yer bulamayacaklardır. Ama iman edip salih ameller işleyenlere gelince onları içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?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 Gerçek bir sözdür. Yunus 4 Bu Allah'ın verdiği gerçek bir sözdür ifadesi şu ayetlerde tekrar edilmektedir. Yunus 55, Kef 21, Kasas 13, Rum 60, Lokman 9, 33, Fatır 5, Mümin 55, 77, Casiye 32, Ahkaf 17. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Nisa 87 Resulü Efendimiz şöyle buyurmuştur. En doğru söz Allah'ın sözüdür. En hayırlı rehberlik Muhammed'in rehberliğidir. En kötü işler dine sonradan sokulanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bidattır. Her bidat delalettir. Her delalet ateştedir. Müslim İbn-i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 Bu onların kendi kuruntuları. Onlara şöyle de, eğer doğru söylüyorsanız, haydi getirin delilinizi. Bakara, 111 Onların yüz çevirmesinin sebebi, bizi ateş sadece birkaç gün yakacaktır demeleridir. Uydurdukları bu tür şeyler, dinleri hakkında kendilerini aldatmıştır. Ali İmran, 24 Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevdikleri izlediler. Şöyle de, eğer öyleyse, Allah sizi niçin günahlarını yüzünden cezalandırıp duruyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan, ölümlü insanlarsanız. O, dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Döklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi Allah'tır. Sonunda dönüş de yalnız O'nadır. Maide 18. Kim bir kötülük isterse sadece onun misliyle karşılığını görür. Mümin 40. Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görür. Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa o da onu görür. Zilizel 7-8. Ama iman edip salih ameller yapanların mükafatını Allah Eksiz eksiksiz verecek. Hatta lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Ona kulluk etmekten kaçınıp, kibirlenenleri ise elen verici bir azapla cezalandıracak ve onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Nisa 173 İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetine uğrayan kişiye de yardım edecek birini bulamazsın. Nisa 52 Din ve peygamber aleyhine olumsuz bir şey söylemedik diye Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki dinden çıkmalarına sebep olan o kelimeyi söylediler. İslam'a girdikten sonra tekrar kafir oldular ve ellerinin erişemeyeceği şeye yeltendiler. Onlar Allah ve Resulü Müminleri Allah'ın lütfuyla maddi manevi zenginliğe eriştirdiği için intikam almaya kalktılar. Tövbe ederlerse kendileri için iyi olur. Etmezlerse Allah onları dünyada ve ahirette acı verici bir azabın içine sokacaktır. Yeryüzünde kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı olacaktır. Tövbe 74 Şüphesiz göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. O diriltir, o öldürür. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Tövbe 116 Onlar Allah'ı bırakıp haklarında O'nun hiçbir şeyi bildirmediği ve kendilerinin de bilmediği varlıklara tapmaktadırlar. O zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Hac 71 Siz ne yerde ne de gökte Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Zaten sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz var ne de bir yardımcınız. Ankebut 22 De ki o size bir kötülük dilerse sizi Allah'tan kim koruyabilir? Yahut bir rahmet murad ederse buna kim engel olabilir? Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. Ahzab 17 siz dünyada Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Allah'tan başka, Allah'tan başka da sizin ne bir dostunuz vardır, ne bir yardımcınız. Şura 31 Kötü bir iş yapan onun cezasını görecek. Nisa 123 ayeti nazil olduğu zaman. Müslümanlara pek ağır geldi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Onlara şöyle buyurdu, orta yolu tutunuz, amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allah'a yakın olmaya gayret ediniz. Çünkü Müslümanın başına gelen her felakette, hatta ayağına batan, dikende ve uğradığı musibette de onun günahlarına bir kefaret vardır. Müslüm Tirmizi Peygamber Efendimiz bir başka hadislerinde şöyle buyurdu, Din kolaylıktır. Dinin belirlediği emir ve yasaklarla yetinmeyip, kendini daha fazlasını yapmaya zorlayan kimse dine yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz. En iyiyi yapmaya çalışınız. O zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından, sonundan ve bir miktarda gecenin, geceden faydalanınız. Buhari Orta yolu tutunuz. Amellerinizi mükelleştirme mükemmelleştirmeye ve Allah'a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin öğle ile akşam arası çalışınız. Bir parça da geceden faydalanınız. Aman acelesiz gidin. Telaşsız gidin ki varacağınız hedefe ulaşırsınız. Buhari 1. Mümin olmak şartıyla erkek veya kadın salih amel işleyenler cennete girecek ve en ufak bir haksızlığa da uğramayacaktır. Çünkü mümin olmayan yaptığı iyiliklerden dolayı ahirette bir mükafat göremez. Ahirette mükafat görmenin ilk şartı iman sahibi olmaktır. Erkek olsun, kadın olsun kim mümin olarak salih amel işlerse elbette ona Güzel bir hayat yaşatacağız. Onlara mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl 97 Kim bir kötülük işlerse sadece onun misiyle karşılığını görür. İster erkek ister kadın kim inanmış olarak salih amel yaparsa işte onlar cennete girerler ve orada hesapsız şekilde nimetlenirler. Mümin 40. Doğru yolu gösteren Kur'an'ı işitir işitmez biz ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse ne ecrinin eksilmesinden korkar ne zulmü uğramaktan. Cin 13 Yalnız Allah'a kulluk ederek bütün benliğiyle yüzünü ona dönen ve tek Allah'a inanarak hiçbir zaman ona ortak koşmayan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel bir inanç sahibi kim var Allah İbrahim'i dost edinmiştir Hayır İş öyle değil Hayır İş öyle değil Kim bütün benliğiyle Kendini Allah'a teslim eder ve Yalnız ona kulluk ederse Onun mükafatını Allah verecektir Onlara artık ne korku vardır Ne de keder Bakara 112. Bir de Yahudi ve Hristiyan olsun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de. Doğrusu biz tek Allah'a inanan ve hiçbir zaman Allah'a ortak koşmayan İbrahim'in dinine uyarız. Bakara 135. Allah'a çağıran, salih amel yapan ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden de daha güzel sözlü kim var? Fussilet 33.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 Sonra sana da tek Allah'a inanan ve hiçbir zaman müşriklerden olmayan İbrahim'in tertemiz dinine uy diye vahyettik. Nahıl 123 Resul-i Ekrem Efendimiz bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur. Allah İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edinmiştir. Müslüm Ey insanlar! Eğer ben insanlardan birini dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur. Müslüm, Buhari. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Haberiniz olsun ki onlar Rablerine kavuşmaktan kuşku içindedirler. Ama şunu iyi, da iyi bilin ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Futsület 54 Senden kadınlar hakkındaki dini hükümleri açıklamanı istiyorlar. De ki Allah size onlar hakkındaki hükmünü açıklıyor. Kendileri için belirlenen haklarını vermediğiniz ancak güzelliklerinden dolayı nikahlamak istediğiniz veya başkalarıyla evlenmelerini istemediğiniz yetim kızlar ve çaresiz bırakılmış çocuklar hakkında kitapta Açıklamalarda bulunuyor. Ayrıca yetimlere adaletle muamele etmenizi istiyor. Hayır olarak ne yaparsanız şüphesiz ki Allah onu bilmektedir. Kendileri için belirlenen haklarını vermediğiniz Denk kastı Allah Azze ve Celinin miras ve mehir gibi haklardan bahsetmektedir. Cahiliye döneminde yetim bir kızı himaye eden adam, elbisesini onun üzerine atınca hiç kimse o kızla evlenemezdi. Eğer kız güzelse, erkek de onu seviyorsa, o adam o kızla evlenir, malına da sahip olurdu. Eğer kız çirkinse, o kızla kendisi evlenmediği gibi, Başkasıyla evlenmesine de engel olur, öldüğü zaman da mirasına konardı. İşte yüce Allah bunu haram kılmış ve müminleri bundan sakındırmıştır. Benzeri bir uygulama için Nisa suresi 19. ayette kılır. Eğer bir kadın kocasının kendisini ihmal edip terk edeceğinden endişe ederse, Arıların düzeltip barışmalarında ikisine de bir günah yoktur. Her ne kadar insanların yaratılışında cimrilik ve kıskançlık varsa da siz eşlerinize güzel davranır onlara haksızlık etmekten sakınırsanız şüphesiz Allah yaptığınız her şeyi çok iyi bilmektedir. Ne kadar isteseniz de eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. O halde sadece bir tarafa tamamen meyil edip, diğer tarafı ne dul, ne de kocalı gibi askıda bırakmayın. Bozulan ilişkilerinizi düzeltir, birbirinize haksızlık etmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Hz. Ayşe anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ünlerini eşleri arasında adaletli bir şekilde böler, sonra da şöyle derdi, Allah'ım bu benim imkanlarım ölçüsünde yaptığım taksimdir. Senin elinde olup da benim yapamadığım şeylerden dolayı beni kanama. Ebu Davud, Tirmizi, İsa'i, İbn-i resul -i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur, Kimin iki eşi olup da birine daha yakın olur, Diğerini ihmal ederse, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna bir yanı düşük olarak gelir. İbn-i Mace Ahmet bin Hanbel Karı koca ayrılacak olursa, Allah lütfu sayesinde onları birbirine muhtaç etmez. Allah'ın hazinesi geniştir, o her şeyi yerli yerinde yapandır.